böyle kavramları falan girmeden önce şöyle bir günlük dile dair, günlük yaşamda dair bir saptama yaparak girmek iyi olabilir. Ee, şimdi burada konu varlık hakikat gibi şeyler olacağı için e, pek çok felsefe kavramı aslında tabii ki günlük dilden türlü. Felsefe sorunları da benim günlük bilden türeyen, yani. günlük yaşamdan türeyen yani şeyler, günlük bilgiye yer bulan durumlar. Biz varlık hakikat gibi kavramları Buradan başlayalım, düşünüyoruz, irdeliyoruz. Yani felsefede bir sınıfta da konuşulabilir, minibüste de, takside, kahvede de konuşulabilecek yeri geldiğinde şeyler bunlar. Ee, ba bana her zaman ilginç geliyor şeyi düşünmek. Örneğin varlık gibi bir konuda, hakikat gibi bir konuda. Ee, günlük yaşamda biz nasıl yaklaşıyoruz? Ben ona baktığımda, önce bundan kısaca bahsedeyim sonra ayrıntılara gireriz oldukça kafa karıştırıcı şeyler olabildiğini görüyorum. Bir yandan yani hakikat kavramını alalım. Bence çok önemli. Yani hepimizin hayatında şöyle düşünelim. Ee, hakiki dost dediğimiz zaman aslında çok e, yaşamda aradığımız, değer verdiğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunu bir şeyle tezatta kullanıyoruz. O da hakiki olmayan dost. Ve yani Kişisel, toplumsal yaşamımızda bu kadar önemli bir yeri var gibi görünüyor. Pragmatik açıdan böyle Altını almaya gittiğinizde hakikisini almayı tercih edersiniz. Yani böyle şeyler. O yüzden yaşamda hakika, hakiki gibi kavramlar çok ciddi bir yere oturuyor. Ama her zaman böyle. Yani yaşam bir felsefecinin kafasındaki gibi de atmıyor. Bir yandan günlük yaşamda çok merkezli bir yerde durur gibi görünürken varlık, hakikatsiz evet, şey, gibi. Sonra bir yandan da günlük yaşamın özellikle pratik, pragmatik boyutu üzerinden çok rahatlıkla esneçebileceğimiz bir şey de olabiliyor. O yüzden de e, hani felsefi kavramların hepsi çok ilginç değildir. Bazılarıyla da zaten çok bağ kuramayız, fazla soyut gelir. Bazıları çok tekniktir. E, varlık ve hakikat Türk kavramlar bana öyle gelmiyor. O yüzden biraz üstünde düşünmekte yarar var. Tabii sonra bunun üzerine e, metafizik irdelemeler yapılabilir. Bence ideolojik siyasi irdelemeler yapılabilir. Çok geniş bir mümbit bir böyle alan açılıyor ondan sonra. E, o yüzden yalnızca bir akademik konu değil benim için. Açıkçası hani, felsefenin teknik alanları bazen çok insanı unutabilir... Bu tür konular beni heyecanlandıran konular arasında. Genelde böyle varlıkçılık falan insanı yaşamsal da heyecanlandırır, gaza getirir, hayatta anlamamıyor Ama e, açıkçası bu tür teorik denebilecek sorunsallar, konularda benim çok ilgimi çeken e, oturup böyle gece uygunluğu kaçırtacak, düşünecek şeyler sınıfına girebiliyor. Şimdi önce alanın ne olduğu çoğunuzun bildiği şeylerdir ama hani kavramsal toparlama açısından. Varlık konusuyla felsefede uğraştığınızda iki alan adı karşınıza çıkıyor. Ee, onlardan bahsederek başlamak, hani kavramsal alanı şöyle bir temizlemek adına açıklamak adına iyi olabilir. Ee, varlıkla ve uğraşan alt dalları ontoloji, metafizik diye geçiyor. İkisi de kullanılıyor ve genelde biraz felsefeciler arasında kavraya denir tam olarak. Ne yani anladığı örneği. Ama mesela ontoloji ontonun logosu gibi, yani varlığın bilimi gibi eski Yunan'da gelebilir. Tam bir varlık üzerine eski Yunan'dan bu yana gelen alışkanlıklarla bir düşünme biçimi, akıl yürütme, onun üzerine kafa yorma. Metafizik de buna neredeyse eşitlik kullanılan felsefede bir deyim. İşte Platon'un Aristoteles'in metafizik yapılar koyuluğu, onlar üzerine sistemler geliştirildiği söylenir. Platonik Aristoteles'in ki çok müşhur metafizik sistemleri. Ee, aslında ikisinin de uyguladığı bir terim değil metafizik. Daha sonra şeyden Aristoteles'ten yıllar sonra, 1-2 yüzyıl sonra onun eserlerini toplamaya çalışan Giritli'di galiba Andronikos, ee, şeyin Aristoteles'in eserlerini şöyle derleyip toparlarken önce bir fizik üzerine, fizik üzerine, yani doğa üzerine olan eserlerini alıyor der diyor. Arkasından da bir şeyler geliyor. Tam yaratıcı da olmayabilir. Onu da iyi bir isim bulamayınca meta üstünde, yukarısında değil, sonra Fizikten sonra gelenler, yani doğa üzerine yazılanlardan sonra gelenler diye bir şey uyduruyor. Onun, onun, o yüzden de metafizik kökeni odur. Yani biraz tesadüfi bir şey. Ama böyle olsa bile yani o kelimenin hakkını veren bir yönü var. Yani doğa üzerine yapıp etmelerimizin düşünmelerimizin biraz üstüne, arkasına, belisine geçen düşünme biçimleri için metafizik deyimi de kullanılıyor. İkisi arasında, yani o yüzden iki tane deyim var. Biraz kafa karıştırıcı bir şey ama e, genel olarak baktığınızda ikisi arasındaki ilişki a, ontoloji için böyle daha metafiziğin varlıkla doğrudan ilgili kısmı derler. Çünkü metafizik biraz daha genel bir alan. Yani bir örnek vermek gerekirse işte varlık ve şeye, mekan ve zamanı dair problemler. <gülüyor> özgür irade var mı? Bu tür sorular da metafiziğin içine girebilecek şeyler. <gülüyor> Bu ilk duyanları şaşırtıcı geliyor. Özgür irade ahlak problemi değil miydi Derler. Yok değil. Hani özgür iradeyle ne yaptınız? Ahlak problemine girebilir de Diyelim bir insan verildiğinde müthiş bir suç işlemiş olsun. Şeyi merak ederiz, özgür iradesiyle mi insanlar seçim yapıp suç işlemişlerdir? Bunun ahlaksal bir boyutu olabilir ama bir yandan da biz böyle varlıklar olarak ne kadar özgürüz? Bu da metafiziğin bir yönüyle içine girebilecek bir soru. O yüzden metafizik biraz daha genel bir alan ama ontoloji doğrudan varlık nedir? Varlık işte kavramının anlamı nedir, onun kategorileri nedir? gibisinden şeylerle uğraşıyor. Ee, o yüzden e, ontolojiyi e, onun bir alt alanı olarak anlamak belki mümkün olabilir. Bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Yani kitap okuyanların karşısına çıkacak bir e, kavram, durum. E, mesela ontolojiler e, şey tepkide deyimi kullanılır. E, hani metafizikler de belki söyleyebilirsiniz de metafizik alanı içinde siz tutup da bir varlık tasarımı yaptığınız zaman bir ontoloji kurmuş olabilirsiniz. Ontolojinin böyle bir kullanımı da var. Varlığa dair kurduğunuz genel ya sistem ya da onun dilsel kullanımının incelikleri. 20. yüzyılda çok müşür örnekleri var. O yüzden alanın adı böyle bir şey. Ontoloji, metodolist, varlığın incelenmesi. Şimdi çok fazla tarihsel derinliklere girip kaybolmak İyi olmaz ama kısaca şunu söyleyeyim. Bu orijininde ortaya çıkmış noktasında eski Yunan'da hani varlık problemi nedir denilecek olursa hani şöyle kısaca bir yanıt verilir. Ee, eski Yunan'da felsefe yapanlar ilk başlarda ki hem felsefe bilimi yapıyor çok bilime karşı. Bilim Şöyle sorular sorabiliyorlar. Hani etrafta her şey değişiyor. Her şey akıyor görünüyor. Acaba sabit, çok değişmeyen şeyler var mı? Yani ya da her şey değişkense, gelip gidiyorsa, nesnelerin değişimi, bozulması, yeniden ortaya çıkması, bebeğin doğması, insanların sonra ölmesi. Bütün bunlar e, tam ne anlama geliyor? Her şey sadece değişim midir? demeye yakın olanlar da çıkabilir. Çıktık. Fakat bir yandan da her şeyin sadece değişim olmasında biraz insanlar rahatsızlık veren bir şey var galiba. O yüzden hani bunların arasında temel değişmeyen bir şeyler olsa aslında atomculuk örneği böyle çıkarmış bir şey. Hani buradaki bu nesne hani değişir, bozulur falan da bunun yapı taşları bozulmayabilir. Düşüncesi günümüze kadar gelen atomculuğun <gülüyor> arkasında yatan fikirlerden veya dört element düşüncesi. O yüzden de bu çabalar bir anlamda e, varlık konusunda çok eskiden bir, bir sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Yani gerçekten de gerçek olan şey nedir varlık alanında? E, dediğim gibi bunu her inceleyebilir bir yandan da bilimle inceleyebilir. Çünkü bilimde de siz tutup, atom altı evreni incelediğinizde öyle gündelik, gündelik yaşamda gelip geçici mesleğinin dünyasını incelemiyorsunuz vesileler gider gelir de atom altı parçacıklarının öyle geçici olmadıklarını düşünüyoruz. Yani burada öyle bir ortaklaşma da var. Hani kaygı ya da inceleme alanı açısından. Bu da son derece ilginç bir sorun ortaya çıkıyor bence. Yani problemin ortaya çıkması. Ee, o yüzden hani konuşmanın başlığı varlık hakikat falan olduğu için böyle varlıktan biraz giriş yapmış. Bu Varlık problemi böyle bir şey ve varlık problemi dendiği zaman da var olmuş ya da var olmakta olma durumuyla varlığı bir anlamda eski Yunan'da Felsefenin başlarında ayırarak konuşun başladığını söylemekte yarar var. Yani varlık problemi var olmakta olanlar. biraz kontrasta ortaya çıkmış bir şey. Tabi bunun sonucunda da insanlar düşünürler farklı varlık tasarımlarıyla ile geliyor. ...büyük sistemlerin ortaya çıkması bir anlamda bunun sonunda e, gerçekten var olan şeyin sorulması. Yalnız şeyi, a, potansiyel bir kafa karışıklığı önlemek için eski Yunan, hani bunun orijine de, şunu söylemekte yarar var. Normalde bazı bağlamlarda mesela gerçek varlık deyince bu dünyanın ötesi, daha dinsel, daha tanrısal olan anlaşılır hemen e, bazen. Bu da bir olasılık. Fakat eski Yunan'daki düşünürler, hoş onların böyle hem doğaya hem onların tanrı kavramlarına yaklaşımları oldukça farklıydı ama temel olarak varlıktan anladıkları birazcık doğanın içinde aranan türde bir temel bir dayanak, değişmeyen element bu tür şeylerdi. Tabii özellikle hani Hristiyanlık sonrası Aristoteles'in, Platon'un yorumlarında o tür yorumlar da ön plana çıkmaya başladı. Yani varlık deyince ne anlaşılır? Yaratıcı, tanrı. Ama o daha sonra gelen bir şey. Yani varlık probleminin kökeninde pek yok. Ondan sonra da onun çok derinliklerine girmeyeceğim. Büyük sistemlerde işte eski Yunan'da varlık problemi bu şekilde ortaya çıktıktan sonra Platon'un idealar kuramı, Aristoteles'in tözler kuramı gibi yani ayrıntılarını başka bağlatıp gelebilecek kuramlar, yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Ee, şimdi zaman da biraz hani değerlik kullanmak adına e, yine böyle kavramsal olarak ilerleyerek bazı şeyleri netleştirmek, açıklaştırmak iyi olabilir. Oradan devam edelim. Şimdi varlıkla ilgilenen felsefenin böyle bir boyutu var, böyle bir alanı var. Bu bundan konuşmaya başladıktan sonra karşınıza ilginç bazı birbirine yakın e, yine kavramlar deyimler çıkıyor. Bir tanesi hakikat. Ee, bu aşamada işte hakikatle belki ona yakın, ona komşu olan bazı şeylerin üzerine durarak yine netleştirmeye devam etmek olabilir. Ee, bunlardan bir tanesi tabii bir tanesi Arapça kökenli bir Türkçe olma için ne kadar bilmiyle örtüşür, tartışmalı ama hakikat deyince aklımıza gelen bir başka Değil de gerçeklik. Biraz bundan bahsederek devam. Alanı yine netleştirmadı Şimdi birbirine yine çok yakın kavramlardan bahsediyoruz. Kökenleri dilsel olarak tam aynı olmasa bile. O biraz önce bahsetti Yunan'dan çıkan problem, sorunsal. Yine buna da ışık tutmaya biraz yardımcı olabilir. İşte varlık problemi. Kısaca söylediğim gibi gelip geçenlerin ötesinde daha dayanaklı, sağlam bir alan, bir kesit, bir boyut aramaksa e buna, iyi buna iyi örtüşen kavram doğal olarak hakikat ya da gerçeklik oluyor. Ve birbirine gerçekten yakın kavramlar, mesela hakikat nedir de diyebilirsiniz, gerçeklik nedir diye diyebilirsiniz gibi bir felsefi sorun olarak. İkisi de yakın şeyleri işaret ediyor. Or, örneği vermenin nedeni o. Sürekli değişen dünya içinde değişmeyen varlık nedir dediğinizde aslında başka bir şekilde sorarak şöyle de diyebilirsiniz. Hani dünyada her şey gelip geçici de gerçek miydir? Ya da hakikat nedir? Bunlar felsefenin oldukça kritik birbirine karışan kavramları. Biraz bunu netleştirmeye çalışalım. Yani bunu derken bunlar benim kafamda da %100 netleşmiş hani kadar, biz de belki üstünde duruyoruz ama çok netleşmiş bir şeyler olduklarını söyleyemem. Bazen öyle mi böyle mi diye insan düşünüyor zorlayıcı kavramlar. Ee, hani gerçeklikten başlamak gerekirse bir anlamda dediğim gibi o varlık kavramına gönderme yaparak bütün o değişimlerin arkasında yatan ve gerçekten de hem içinde olduğumuz hem de biraz tam anlama, ona yaklaşma hedefi güttüğümüz, şey, alan, kesit boyut, neyse biz ona bir şekilde gerçeklik diyoruz. Şimdi gerçekliği gerçek kelimesinde olduğu gibi, tek tek mesleler için de kullanılabilir. Yani hakiki altın, gerçek altın, sahtesinden ayıran şeyler. Ama onun sonuna likek geldiği zaman daha felsefi daha derin, daha büyük bir şey anlıyoruz. Ee, şimdi onun ne olduğunu biraz anlamaya çalışırız ama burada soru galiba e, hakikat bundan farklı mı? Bunun tam yatından emin değilim, belki değildir. Ama e, mesela hakikat nedir diye sorduğumuzda, bunun gerçeklik nedir sorusundan da bir fark olduğunu hissediyoruz. Yani ben ilk bunun üzerine düşünmeye başladığında e, insan şöyle bir günlük, günlük dili bir şöyle bir sallıyor, tam bu nedir diye. Orada bazen günlük dili ustalıkla kullanırız da iyi açıklayamayız. Yani hakikat gerçeklikle gerçeklik de böyle. Yeni geldiğinde çok doğru kullanabilirsiniz. Bir felsefe bu işe yararlarınız açıkçası. Ama bir yandan da ya buradaki ayrım nedir? diye soru kafanıza takılabilir. Ee, ben şöyle bir yaklaşımda bulayım. Yani zor bir soru ama e, belki gerçeklik deyince, işte o bahsettiğim fiziksel dünyanın sürekli değişimleri o durumlar karşısında yine dünyamıza ait ve İçinde barındığımız, deneyimlediğimiz, okunduğumuz, gördüğümüz dünyanın gerçekten ne olduğu sorusunu gündeme getiren ve bir anlamda da gerçek olmayanları atlayarak varılabilecek, anlaşılabilecek bir şey, bir alan diye düşünmek. Gerçek olmayan ne olabilir? Hani örnek vermek gerekirse ilüzyonlar, halüsinasyonlar bunlar gerçek değildir. Yani mesela biz gerçeklik dediğimizde, ...çok emin değilim ama böyle bir şey sanıyorum... ...anlıyor, bunu soruyor, buna yöneliyor olabiliriz. Ee, şeyden bir örnek... ...Matrix filmini düşünürse... ...yani orada insanlar gerçeklikte... ...yaşadığını sanıyorlar. Sonra işte bir neo çıkıyor. Ee, birdenbire şeyi fark ediyor. Aslında, aslında bir simülasyonmuş. Ee, orada gerçeklikte ...nesneleri algıladığını düşünürken... ...hayır sanal gerçeklik. Filmde olan şey... İzleyenler için öyle bir şeydi. Sonra birdenbire gerçeklikte buluyor kendini. O da dehşet verici bir şey, ürkütücü. Ben gerçeklik olayınca biraz böyle bir şey anlıyor. Yani algılarımız, algıladığımızı düşündüğümüz şeyler bizi e, yanıltabilir. Hani umarız öyle bir şey olmaz ve bu normal olasılığı da çok düşük ama hani Matrix filmindeki gibi bir durumla karşılaşma ihtimali her zaman var. O yüzden gerçeklik... Deneyimlediğimizi düşündüğümüz dünya ile bazen ya yani çok herhalde çakışıyordur ama çakışmayabilecek de bir yönü olan aa, içinde barındığımız varlık olan belki böyle tanımlanabilir. Yani böyle formüle etmemiştim ama e, yani Neo'nun aslında filmde aradığı şey bu anlamda felsefeciler için de çok önemli çok ilginç bir araştırma düşüncesi çünkü. Bu metafizik epistemoloji nasıl birbirine girdiğini de görebiliriz. Benim bildiğim bir dünya var da bu dünya gerçeklik mi? Bu en in, en baştan beri felsefecilerin ilk baştan beri sorduğu ve bayağı da rahatsız çektikleri problemlerden bir tanesi. Algıladığım esprinanın açısından bakarsak doğa ya da füzes, fizik kelimesi oradan çıkıyor. Yani ben onu algılıyorum gerçeklik ve Bunun arkasında bunun oluşum düzeni nasıl? Buna bir anlamda gerçeklik diyebiliriz. Peki hakikat böyle bir şey. Ee, yani yine düşünürsek gündelik kullanımlar ee, bir anlamda evet. Hani senin bu algıladığın gerçeklik hakikat değil. Böyle bir cümle kurduğunuzda oturuyor. Yani fena olmuyor. Kulağa iyi geliyor. O yüzden hakikat böyle bir şey olabilir. Ama tam oturmuyor da olabilir. İşte orada da felsefeciler arasında ayrımlar var. Şimdi ben yani hissettiğim, gördüğüm kadarıyla bir örnek vereyim. Başka örnekler de olabilir, tek örnek olmayabilir ama <gülüyor> genellikle hakikat hakikaten, gerçekliğe dair bu dediğim, evet böyle bir şey var. Ama onun dışında ve ona ek olarak, ben zamanla onu şöyle formüle etmiştim. Sorulabilecek en derin, en can yakıcı, en genel sorularımızın kaynağı ve ona verilebilecek cevapla ilgili olan kısım. Yani birazcık daha böyle derin ulvi gönder olan bir şey olur. Yani Matrix filmindekinden biraz daha farklı. Derin sorularımızın ya yani, hakikat nedir dediğimizde belki orada dinsel bir bağlam da işin içine gidiyorum. Yani, Öbür dünya düşünenler için ya da işte şöyle düşünelim. Bu alem nasıl bir alemdir dediğimizde, yani oradan dinsel olarak yaklaşalım. Bu evren nasıldır demiyoruz. Hani notasyonu yan anlamı farklı bir yönü var. Bu alem nasıl bir alem? Mesela ben burada biraz hakikat sorusu, yani orada Osmanlıca Türkçe ayrımı da öyle bir şey getiriyor. Bir arkadaşım şey demişti emin değilim ama hakikat dediğimizde orada hakla başlıyor. Yani orijinal olarak dinsel bir bölgelerimizin üstün bir nokta arayışı hızlan Arapçasında. Belki bundan karnındı. falan demişti. Çok emin değilim. O kadar Osmanlıca'nın araştırmadı Belki olabilir. Olabilir de olmayabilir ama Türkçe'deki, Osmanlıca'daki böyle o, hakikatte böyle gerçeklikte olmayan bir şey var. Yani varlık alanında var. bilimin, düşüncenin araştıracağı gerçeklik sorularını düşünelim. Bir de bazen felsefeciler şöyle derler. Gerçekliğe dair bütün sorularımız gitse de hakikat sorusu belki açık kalacaktır. Mesela bu doğru mu bilmiyorum. İyi bir yaklaşım bilmiyorum ama bu bir fikir veriyor olabilir. Yani bütün kritik şeylerinizi, aklınıza gelen bilimsel şudur budur sorularınızı soralım. Gerçekliği anlamaya başlayalım. Atomaltı evleniyor falan. Bu hakikati anlamak mı Buna böyle daha materyalist, indirgemeci vesaire yaklaşımlarınız varsa, ayaklarınız yere basıyorsa, evet budur diyebilirsiniz. Bir de tutarı yok değil. Bir şey açık kalıyor orada diyebiliriz. Yani bunlar olasılıklar. Hani üstünü düşünmek üzere. Şimdi bunu birazcık daha netleştirmek için bunun batı dillerinden bir karşılığını alarak ilerlemekte yarar var. Biraz daha açık hale getirelim. Çünkü sonuçta batı felsefesinden bahsediyoruz. Bunun kökeni eski Yunan ve Avrupa. Yani biz bir anlamda oradan gelen gelenekle, logos üzerine, mantık, akıl üzerine düşünmeye devam ettiğimiz için en azından hani benim daha iyi bildiğim İngilizce dilinden bir örnek vererek bu hakikat sorusunun orada nasıl olduğunu görmekte bir yarar var. Şimdi İngilizce'de biliyorsunuz bu truth diye geçiyor. Ee, bir bir kelime var ve şimdi biz hakikat dediğimizde hakikat, o varlık falan gibi öyle bir şeyler anlıyoruz ama Türkçe'de hakikat nedir dediğimizde işte bunun karşılığı İngilizce what the reality gibi bir soruyla dolanıyor. O daha iyi oluyor, gerçeklik gerçek, realitas latincesiyle daha iyi bir uyum var. Ama nasıl demin şey demiştim işte Osmanlıca biraz etkisiyle de daha derin bir hakikat diye bir şeyler anlıyoruz. İngilizce de bu sanıyorum truth'la karşılanıyor. Ama truth'un Türkçe çevirimi hakikat değil doğruluk. O yüzden de şimdi yani burada ilginç, kafa karıştırıcı bir şey var işte ama aydınlatıcı da olabilir. Eee bir anlamda İngilizce'de biz sizin bu demin söylediğim boyutta sorduğunuz başka kelimeyle sorduğu gibi geliyor. Bunu hep düşünmüşümdür. Ee, bir örnek vereyim. Hani İngilizce'de truth ya da true dediğinizde bir kelimenin, şey, cümlenin doğruluğu da anlaşılabiliyor. Bu dediğin doğru mu deyince truth o İngilizce'deki. Fakat bir anlamda özellikle İncil'i falan okuduğunuzda, ya yani bir örnek vereyim, merak edip okuduysanız Yuhanna İncili'nde eee şeyde e, İsa'nın işte çarmıha gerilmesi sahnesiyle, e, orada o şeyi yapan e, Romalı genel vali e, işlemi yürüten kişi orada İsa'ya diyor doğru nedir ya da Vatist turut sorusunu soruyor. E, mesela oradaki daha derin olan anda, dediğim gibi o kelimeyle karşılanıyor. Yani bu İngilizce'de doğruluk diye geçiyor. Ama farklı, şunu demek istiyorum. Farklı kelimeler de olsalar, bu dillerde doğaya atfettiğimiz gerçeklik vesaire anlamda Türkçe'deki bir olarak bir şey daha, bu da hakikatle bizim yaptığımız bir, boyut, bir anlam daha var. Ee, ve bu ilginç olabilir. Hani bu ikisini ilişkisini ikisini incelemek. Ee, bu İngilizce'deki bizdeki hakikatin az çok karşılığı, e, realite, gerçeklik, bütün bunların arkasında yatan e, değişenlerin içinde değişmeyenler. Bu yani fiziksel bir dünyanın anlaşılması olacağı gibi özellikle hakikatte onu vurgulamaya çalıştım. Bütün bu değişenlerin, hatta bu diyelim ölümlü dünyanın arkasında daha derin hakikat bir bir mi şey, Bir soru ya da cevap mı yatıyor? Dediğimizde o zaman da onu daha sabit, değişmez, sağlam bir yanıtı olan, insanı sarsabilecek hatta ona yöneldiğimiz, onu aramayı, bulmaya çalıştığımız bir şey diye de anlaşılabilir. O yüzden yani genel resmi bu şekilde çizdi e, istedim. Yani terminoloji açık terminolojiye için varlık problemi gerçeklik diye anlayabileceğimiz hem felsefecilerin hem bilim insanlarının çalıştığı, çözmeye çalıştığı, bulmaya çalıştığı şey. Bir yandan da bunda neredeyse organik bağlantılı gördüm bir ama biraz derinlikleri de olan dikkat gibi bir kavram. Yani alanı bu şekilde bir resmetmek mümkün. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Yani bir şey daha söyleyeyim ondan sonra soru cevap hani buranın ilgi alanlarına göre konuşmaya devam edebiliriz. Ee, bazen bu şöyle bir problemden bahsetmekte yarar var. Gerçeklik falan dendiği zaman insanlar özellikle felsefeyle çok uğraşmamış işler. Böyle problem olur mu gibisinden bir şey geliyorlar. Yani ya tabii ki ben bu dünyayı görüyorum, dokunuyorum. Hani e, burada gerçek bir şey olduğu kesin. Yani rüyadan uyanıyoruz. İşte gerçeklikte canlı. E, İllüzyonlar, halüsinasyonlar, yanılmalar var. Ama o yanılmadan çıktığımız anda kendimizi gerçek dünyada buluyoruz. Zaten öyle bir şey paylaşıyorum da, başka insanlarla da paylaşıyorum. Bu niye problem olsun? Burada metafizikle, ontolojiyle, epistemolojinin kesiştiği bir yere de geliyoruz. O yüzden başta bir epistemoloji kitabının ikinci bölümünde bunu yazım nedeni de oydu. Bunlar bağlantılı konular haline geliyorlar. Şimdi... E, o gerçekliğin bilinmesi, gerçekliğin ne olduğu sorusu, söz konusu olduğunda uzun hikaye, oraya girmeyeceğim. Yani Descartes gibi düşünürler, Röne Descartes zamanında şey düşünmüştü, ben ciddi miktarda şüphelenebiliyorum. Öyle, yani ben uyanıyorum rüyadan, uyku devam ediyor olabilir. Her şeyi hallettim, güçlü bir varlık benim kafamın içine girmiş, matematik yapmama engelliyor olabilir. Yanlış noktaya her şeyden şüphelenebilirim deyip, Ondan sonra cogito ergosu, düşünüyorum o halde varım, düşündüğümden şüphe edemem bir sağlam bir yerlere varıyor. Yani felsefede bunun çok ilginç bir tartışma tarihi, güzel incelenecek yerleri var. Ama en azından hani bu niye bir problem olsuna dair, başka bir yerden yaklaşarak aslında problemin göründüğü kadar yani durumun göründüğü kadar net olmadığı bir problem olduğuna yönelik şöyle bir duygu uyandırmak için bir örnek vereyim. Evet. Birazcık da böyle Descartes'ten falan da sonra bazı Alman düşünür gibi Manuel Kant gibilerin fark ettiği gibi. Onun öncesi de var tabii. Gerçekliği bilme, gerçeklik problemi yani yolda yürürken karşılaştığımız gerçeklik bunu anlamayabiliriz. Çok derin ve büyük zorluklar içerebilir aslında. Bu ciddi bir problem olabilir. Ve bunu anlamak için de çok derin felsefe yapmaya gerek yok. Basit gündelik yaşamdan örnekler de düşünüyorum. Şimdi çok bilinen hikaye, bilinen sık sık kullanır. Biz gece gökyüzüne baktığımız zaman bir yıldızı gördüğümüzde tabii ki onu görmüyoruz. Bayağı uzaktadır yıldız ve o ışık, yani epey uzun bir zaman, yani işte güneşte ışık 8 dakikada mı geliyor? Yani bayağı bir şey, zamanda ışık gözümüze geliyor. Kafamızı kaldırıp baktığımız zaman yıldız gördüğümüzde, geçen hafta o yıldız patlamış yok olmuş olabilir. Misal onu görmeye devam ederiz. Ee, şimdi bunun yıldız söz konusu olunca böyle olduğunu düşünürüz de, yani bir manava gittiğimizde burnumuzun önünde karpuz dururken o farklıdır. Yani onun dinamikleri çok farklı. Yani karpuz burnumuzun dibinde bir yerde. Ama yani biraz genel düşünürsek bu problemi genellemek mümkün. Sonuçta ben onu algıladığım zaman da olan şey yani yıldızı algılamandan o kadar farklı değil. Sadece yani çok hızlı oluyor bu şey. Ee, bir olayın bu boyutu var. Yani benim algılamam zaten bir, bir nesneyi algılamda böyle bir hikaye var. Işık ona vuracak da retinadan geçecek, Ondan şeyden, gözün saydam kısmından geçecek, retinaya düşecek. Ondan sonra zaten başka psikoloji ile de ilgilendiren ilginç problemler başlıyor. O iki boyutlu şey, üç boyutlu algıya dönecek. Onun içinde bir sürü numaralar gerekiyor. O iki retina görüntüsü arasında çok küçük bir fark vardır. Beyin onu hesaplayacak. Yakına baktığınızda o büyük bir farktır. Uzakta daha baktığınızda daha küçüktür. Ama beynimiz akıllıdır onu çok hızlı hesaplar evet. ve şey yapar, hemen söyler. Nesne orada, perspektiften bir şeyler gelir. Son derece kompleks işler yaparız ve sonuçta böyle basit bir algı dediğiniz şey aslında fiziğin, fizyolojinin, psikolojinin, e, deneysel psikolojinin inceleyeceği şeylerden geçerek görüntüye dönüştür. Şimdi bizim bunu nesnelerin oldukları gibi algılıyoruz. Doz doğru geliyor gözümüze işte karpuz görüntüsü dememiz için çok da bir gerekçe yok. Yani burada illüzyon olabilir. Hani gözüm bozulur demek istemiyorum. Biz böyle bir varlık grubu olduğumuz için hani melekler böyle olmayabilir, sonsuz varlıklar böyle olmayabilir ama sonlu varlıklar için, sonlu bilen varlıklar için ortada şöyle bir problem var. Sizin bilissel sınırlarınız genel olarak hani insan türü olarak diyelim bir bir havada bir şekilde alamıyor. Bu sınırları var. Beş boyutlu değil de sekiz boyutlu görebilirdik. iki boyutlu görebilirdik. Bütün bunlar bizi belirlenmiş bir varlık yapıyor aslında. Bu da işte bu Kant gibi Alman felsefecilerinin çok güzel fark ettiği gibi şunu ortaya çıkarıyor. Yani tamam ortada bir, bir sağlam bir dünya var da benim onu anlamam, gerçekliği anlamam denen şey benim hepimizin paylaştığı. Yani sadece benim değil kişi olarak bütün insanlığın sahip olduğu evrensel bazı filtreler, filtrelerden geçiyor Ha Durum böyleyse, başka bir varlık gelir Mars'tan falan. Onun filtreleri farklıysa işte benim gerçeklik dediğim nesne dediğim şey çok farklı olabilir. Yani Kant daha da ileri gitmiş. Onun çok radikal de fikirleri. Yani zaman mekan dediğimiz şeyler öyle Newtoncu değildir, dışarıda değil de Benim anlamamın şeyleridir, formlarıdır, biçimleridir diyecek Noktaya gelmişti. Yani şey demek istiyor, böyle düşünüyor. Yani ortada bu nesneyi ben önce zaman ve mekana yerleştiriyorum. Bu zorunlu olmayabilir. Bu sana özgü olabilir. Ondan sonra onu anlamamın kategorilerinden geçiriyorum. Bu nesnedir. Bu özellikleri vardır. Beyazdır, ağırdır. E bütün bunların sonucunda nesne benim için nesne oluyor. Böylece gerçeklik oluyor. O hakikatten ayırdığımız gerçekliğe dönelim. Yani fiziksel dünya, anlayıp bilin e bunun böyle bir sınırlardan geçtiğini kabul ettik. Bunu bir kere dedikten sonra ama belki şu ayrıma gitmek mümkün olabilir. Benim bir anladığım dünya ve benim bir gerçekliğim var. E, ama gerçek gerçekliği biraz bundan farklı olabilir. Peki ben onu bilebilir miyim? Bu biraz zor görünüyor. Eğer benim beş duyum varsa, böyle sınırlarım varsa, yani tahminen olası bir tanrı, olası bir güçlü varlık çok daha iyi bunu görebilir. Ama ...biz sonlu olmaya devam... Hani ...insan diye sonlu bir varlık olsun... Marslar biraz daha iyi olsun... Yani ...daha üstün varlıklar olsun... ...ama dikkatinizi çekeceği gibi... ...hep sonlu sınırları olan varlıklardan bahsediyoruz. İşte bu Kant'ın falan... ...dikkatini bu çekmişti. Eğer böyleyse benim... ...Nesneler'den bildiğim de sınırlı oldu Hani bu benim sınırım değil... ...insanlığın sınırı Ve böyle bir durumda da... ...illüzyondan falan bahsetmiyoruz. Daha derin bir problem var. Bu matriks birindeki şeyden daha ağır bir problem var aslında. O yüzden buna bir anlamda varlık problemi, gerçekliği algılama anlama problemi e, adını verebiliriz. E, son bir örnek daha verdim. Çok sevdiğim bir örnek. Ben öğrencilere şeyi anlatırken Kant'ın ontolojisini epistemolojisini anlatırken şöyle bir örnek veririm ve çok da o zaman daha iyi anlarlar. E, böyle İki boyutta yaşayan varlıklar düşünerimiz. İki boyuttan fazlasında yaşıyoruz da, şöyle iki boyutlu bir şey olsun, kağıt gibi bir şey. Şimdi ama varlıklar orada yaşıyorlar, onlar da iki boyut, üç falan değiller, dört değiller. Ha, zaman da olsun, o zaman olur. Şimdi böyle bir kağıdın içinden, hani içinden geçebildiğini varsan, bir kürenin geçtiğini düşün. Bu ilk duyduğumda bu örnek çok hoşuma gitmişti. Böyle bir durumda. Ee, hani dışarıdan bakan 3-4 boyutlu yaşayan insanlar için o bir küredir de siz o kağıdın içinde yaşayan iki boyutlu böyle bir böyle bir varlık olmaz da, öyle bir şey olsaydınız hiçbir şey algılamıyor olmazdınız bir şey algılardınız da baya kötü olurdu yani eksik olurdu Aynen. o da şöyle olur yani bir örnek vereyim küre geçiyor ya önce küre şuraya dokunsun sizin yaşadığınız şeye muhitte orada bir nokta verir ondan sonra düşünün bir halka açılmaya başladı. Siz de ne olduğunu anlamazsınız. Yani. <gülüyor> ne küre geçmeye başladı. Ondan sonra ekvator kısmı geldi. Halka tam büyük hale geldi. Sonra bakıyorsunuz. Da. O şey halka ondan sonra küçülmeye başlar ve nokta hale gelir. Sonra yok olur Bu sizin küreyi deneyimlemeniz oldu. Ama yani bunun küre olmadığını biliyoruz. Mu? Çok eksik bir deli. Şey. İşte bu, bu tür felsefeciler yani Kant'i sadece örnek olarak verdim. çok önemli güzel bir şey gibi Problem. Ben bu nesneyi algıladığım zaman şöyle bir alışkanlığım var. Hani renk körü olan hayvanlar diye bir şey olarak yapıları gereği. Onlar bunları hep eksik algılıyor da ben insan olarak bunu full olarak algılıyorum. Yok. Biz de ya full algılamıyoruz. Aynen bu şeyle iki boyutlu şeyden, yüzeyden küremin geçmesi gibi. Ve bu düşünceyi genelleştirirsek ortaya eee gerçeklik problemini böyle formüle edelim. gerçeklik problemi bir şey ortaya çıkıyor. Yani benim bütün algılarımın ötesinde, ya ben derken bütün herkes, komşularım, arkadaşlarım insanlık. Bütün bizim algılarımızın ötesinde gerçeklik nedir? Şimdi bazıları buna yanıt verebileceğimizi düşünüyor. E, Platon, Aristoteles çok De değil. Ama ondan sonra biliyorsunuz postmodernizm çağında yaşıyoruz deniyor ya onun bir yönü ayakların yere basması böyle yok Hani öyle olmuyor. Bu kadar da her şeyi, modern kafa her şeyi yani anlayabileceğini düşünmüştü. Newton'un getirdiği bir özgüven vardı. Çağımız tam öyle değil. Çağımızda böyle dünyayı öyle tam bilemeyebilirim. Değerler mutlak olmayabilir. Ee, onun çağında yaşıyoruz. Birazcık bütün o, o aşamalardan geçmenin bir sonucu bu. Bizim bilginiz eksik olabilir. Gerçeklik var mıdır yok mudur tabii o ayrı bir tartışma ama varsa da böyle bir bilgi problemi çıkabilir. Sonuçta tabii bir gerçekliğin içinde olduğumuz kesin yani bu dünya ondan ayrı bir yerlerde değil ama dediğim gibi bilgi problemiyle bu ucuca eklendiğinde iki şey ortaya çıkıyor. Bir, gerçekliğin ne olduğuna dair bir soru gündeme getirebilirim. İki, benim bildiğim dünya neyse onun gerçekliği tam yansıtmayabileceğine dair felsefi bir akıl yurtma yapabilir. O yüzden yani bu konuşmada biraz hem bunu ortaya çıkarmaya çalışın hem de başka bir alanda epistemolojiyle de böyle biraz <gülüyor> bağdaştırın dedim. Çok konuştum. Duruyor burada. Hani sorularınız falan varsa başka yönde de çekebiliriz. Teşekkürler. <gülüyor> Buyurun. Sen de tabi içerisinde... İmmanuel Kant'ın özel bir yeri var. Yani biz de üniversite yıllarımızda sonrasında da işte saf hafta değiştirsin, pratikaktan değiştirsin, okumaya teşebbüs defalarca <gülüyor> çok da bir şey anlamadım söyleyemem. Sizin konuşmanız içerisinde gelişiyor. <gülüyor> yani e, felsefe tarihinde bu kadar önemli kılan nedir? Yani o a priori göz, şey mi, görüşü müdür? Yani İmmanuel Kant hatta daha sonra 19. yüzyılda e, ciddiye eleştiriler de almıştır. De doğrudur değil mi ama nişe, künüs, perfi, cüce diye böyle bir aşağılayıcı aşağıda kullanmıştır ama iman eva kantı gerçekten ha. e, işte, e, sepet halinde veya hayatı ve dünyayı Tanrı algımızı değiştire, değiştirebilecek görüşler arasında önemli kılan nedir sizce? Yani? Kısaca anlatayım. Çok kısaca söyleyeyim çünkü yani herhalde birkaç hafta otururuz burada. Evet. Başlarsa okuldu. <gülüyor> kendimi kantı yakın gören bir kişiyim. Yani bazı insanlar çok Sempatiyle bakmaz. Ben sempatiyle bakıyorum. Ya, bundan altı yıl önce Çoğulcu Kampçılık diye İngilizce bir makalem çıkmıştı. Yani orada Kampçılık'ın bir yorumunu... O, 20... ilginiz, evet, evet. Yani. o yüzden ben sempatik yaklaşıyorum. Ee, çok eleştirilmiş Yalnızca Nietzsche gibi böyle çılgınlar tarafından değil. Kendisinden hemen sonra gelen başka bir Alman düşünür. Eger'de. Hemen eleştirmeye başlamış. Bence önemli şuradan geliyor. Çok kısa. Yani... E, kan çok büyük bir problem de O da bilme problemi ya da varlık problemi aynı zamanda. Aa, onun da ötesinde, e, yani bilimsel bilginin atılım yaptığı bir çağda, ondan sonra hemen onun e, ...ilerleyen aşamalarında yer alan bir kişi olarak, şunu da uğraşıyor. Birkaç şeyle uğraşıyordum. En temel olanlarından bir tanesi, e, bilimler bize e, her diğer varlık gibi fiziksel varlık gibi maddeden ibaret olduğumuzu gösteriyor. Yani biz bakınca maddesel bir şey görüyoruz. Yani tıbbın ilgilendiği şey sonuçta beden. Yani biz insan, o, temel olarak biz bedeniz. E, o anlamda da hayvanlardan da, hatta diğer nesnelerden çok bir farkımız yok. Bir taşı da insanı da uçurumun tepesinden bırakırsanız ikisi de yer çekimine aynı şekilde uyuyor. Çok bedensel varlıklarız. Şimdi eğer Taş gibi doğanın içinde yer alan bedensel, maddesel diyelim daha doğru, daha genel. Böyle bir varlıksak o zaman fiziğin kurallarına aynı bir taş gibi uyarak hareket ediyor olmamız lazım. Yani biz de bırakınca düşeriz ama bir yandan da içimizdeki dolaşım sistemi falan düşünüldüğünde bunlar mekanik şeyler, bunlar fiziksel şeylerdir. Tabii ki Aristoteles ayırmıştı canlılar, cansızlar ondan beri biliyoruz. Ayrımlar var. Biz canlıyız, taş gibi değiliz ama bir yandan da bizim içimizde olup biten şeyleri bilim açıklayalım. Fiziksel, fizyolojik yönleri olan şeyler. Ama fiziksel her süreç az çok nedenseldir. Önceki olaylar tarafından belirlenir. Yani ben şunu şuna çarparsam bu hareket eder. Bunun hareket etmesinin nedeni önceki fiziksel durumdur. Yani belirlenmiştir. Fakat eğer insan sadece böyle bir varlıksa İnsan bilimlerin fiziğini anlattığı gibi ise sadece o zaman onun dünyasında ahlaka yargılamak olarak var gelir. Yani biri tuttu, suç işledi, birini öldürdü. Tutup eğer insana bir fiziksel nesne diye yaklaşırsanız, e onun öncesinde de böyle hormonlar vardı, böyle bir fiziksel durumu vardı. Bir an şöyle bir şey oldu beyninde. O yüzden de bir suç yok adamın aslında. Çünkü ahlak da olamaz. O, evet onun öncesinde olan fiziksel bir duruma çıkmayabilir şey ve e, bunu yapmak Kant şunu fark ediyor ya da şunu öne söylüyor. İnsanı yalnızca belirlenmiş bir fiziksel belirlenmiş bir varlık olarak açıklarsam onu açıklayamamışlar. Benim içinde bir anlamda hani bu varlığıma ek olarak içinde bulunan bir ahlak duygusu var ve bu evrensel görünüyor. Yani Kantı düşündüren şey şuydu. Yani diyelim ben bir Kıtlığın olduğu bir yerde yürüyorum. Ee, ve birden elime bir ekmek geçmiş. Yani bu derslerde genelde etik derslerinde bu örneği bulunuyor. Ee, ve açım tam ekmeği yemek üzereyken karşıdan bir kadın geldi kadında işte elinde iki tane çocukla yürüyor. O da aç. Kıtlık zamanı. Ee, kamçı açıdan bakarsak her insan şunu yapar. Yapmaya eğilimlidir. Yani insandan çıkmamızsa yapar. Elindeki ekmeğin ya tümünü verir. Ya da paylaşır çocuklar. Şimdi bu insan olmanın bir yönü Kant'a göre. Tabi bunu daha sonra Nietzsche'ydiler. Genelde başka yerlerden eleştirecekler Ama Kant açısından şöyle görünüyor. Yani benim bu yönü, bu evrensel olarak hissettiğim, içinde bulduğum o ahlak duygusu, fiziksel dünyaya ne kadar bakarsam bakayım, şu kardiyovasküler sistemi ne kadar incelersem inceleyeyim, bulabileceğim bir şey değil. ...demek ki insan insanoğunun... ...bir bu boyutu olduğu gibi... ...onu tamamlayan ve dışarıda bırakamayacağımız... ...başka bir boyutu var. Bu ikisi bir araya geldiğinde insanı oluşturuyor. O yüzden de... E, ...Kant'ın... E, ...dualist denmesinin nedeni bu. E, bir yanda... ...işte bilgiye çok büyük değer verirken... ...bilgiyi kısıtlayacağım ben orada... Diyor. ...ve başka bir alana yer açıyor. Bu da ahlakın alanda Ve bu ayrımı yaptığı için... Bir yandan çok takdir görüyor, bir yandan da çok sıkı bir şekilde eleştiriliyor. Kant'ın bir yandan da çok derin bir epistemolojisi, ontolojisi var. Bu kağıdın içinden geçen şeyler falan derken ona biraz değindim. Bütün bunlar e, yani Kant'ın bilgi anlamında da ne kadar sınırlı onun içinde varlık olduğumuzu göstermesi de orada onu çok meşhur yapmış bir şey. Bu anlamda Kant bir dönüm noktası. Yani felsefe tarihinde bir yandan bu ikinci yaklaşımıyla bir yandan da Platon'dan, Aristoteles'ten bir varlık tasarımı geliyor. Tutup da yok, insani sınırlarımız içinde biliyoruz demesiyle de başka bir açıdan övdülene çıkıyor. Merak edenler için şöyle, öyle bir başlangıç gibi bir şey olsun. Verdiğiniz örnek üzerinden bir sorunu istiyorum. Yani şimdi dediniz ya, gerçekten insanın aklımda açıklanamayacağına dair bir açıyor, bir anlamda anadıkları ile bu alanda verdiğini görmek üzerinden bilim bunu da açma bir şekilde açıklıyor. Yani o kişi karşısındakinin hani aç insanların geldiğini gördüğü zaman işte yeni, türlerin devamlılığı açısından hani, öyle bir iç de bunu yapabilir diye bilimsel bir açıklama getirebilirsiniz. Yani bu bağlamda siz insanın ahlaki değerleri ...ve bilin açısından baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu, bu çok önemli ve çok zor bir soru. Yani e, yine kısaca yazıt vermeye çalışayım. E, çünkü yani Kant bunu güzel bir şekilde söylüyor da mesele orada bitiyor. Bitmiyor. İki açıdan en azından bitmediği söylemeliyim. Bir tanesi e, Kant bir iyimser belki yani. Ahlak duygusunun böyle evrensel olarak içimizde olduğunu söylüyor çok da derinde sorgulamıyor. Ama ondan yani derin sorgulamıyor derken tabii sorguluyor da radikal anlamda onun bazı inceliklerine girmediği belki söylenebilir. Ancak herkesin bildiği 19. yüzyılda Nietzsche gibi bir gibi, gibi örneğin bir düşünüle geldiğimizde o zaman e, tamam benim böyle şeylerin, duygularım, merhametlerim falan var da yani bunlarını ben niye sorgulamıyorum? Yani bu merhamet belki benim üzerine empoze edilmiş. Çok da yani güçlü insanlardan değil, biraz zayıf karakterlerden, Hristiyanlığın baskısından gelen değerlerin kafamda yarattığı, bana verdiği bir dünya olabilir. Ve ben bunu beğenmeyeceğim, bunu kaldırıp atacağım gibi bir niçe olabilirsiniz. O yüzden de e, Kant bir anlamda oradaki tarihsel, çevresel, bilimsel faktörleri tabii çok iyi göz önüne alıyor denemez. E, ben o noktaya ahlaksal olarak geliyorum. ...buna evrensel olarak uyuyor ama... ...Kant o duygu içinde evrensel olarak... ...bulduğunu düşünmüş Yani o akıl... ahlak o şekilde bulduran... ...bir akıl var. E günümüzde... ...biz bir kere öyle bir evrensellikte çok değiliz. E, olayın bir... ...Niçe boyutu var. O da radikal... ...bir sorgulama. Yani... ...sen bu iyiyle geldin, bunu mutlaklaştırdın ama... ...Niçe açısından ben o iyi... ...atının ötesinde başka bir şekilde... düşünebilirim Yani... ...tamam bu bir ahlaki yüktür. ...Niçe diyor ki... Yani evet insanın aşaması o yüklü arkadaşlar ben buna deve diyeceğim. deve metaforunu kullanacağım diyor. Ama sonra tutup cesaretle ona aslan diyor. Tutup ben var olan o ve toplumu verdiği değerlerin hepsini reddederim. Bu başka bir üst düzey bir ruhun ya da insan şeyinin benliğinin bir aşamasıdır diyor. Sonra da üçüncü aşamada herkesi böyle buyurdu düş kitabını yaptığı bir şey anlıyor. Herkesi şaşırtacak bir şekilde son ve en yüksek aşamaya da Deve, ahlak yükleri alan kişi sorumlu. Aslan yok öyle şey diye reddetme cesareti en üst aşamaya da e, çocuğu koyuyor. Çünkü çocuk Nietzsche'de e, saflığı, yeni başlangıçları ve yaratma cesareti. Ya yani, Hayır, aslanın tepkisi ama çocuk evet anlamına geliyor ve yeni bir şey, yeni bir atıl. O yüzden de mesela bu Nietzsche'nin karşı çıkışı çok kısa bir şekilde bir yandan da olayın başka bir boyutu var. O da e, Kant'tan önce David Hume'da birazcık kendini gösteren daha öncesi de var. Ama 20. yüzyılın başlarında özellikle çok fazla öngülene çıkmış olan doğalcılık akımı. Şimdi bu Kant'a özellikle oldukça darbe vuran, darbe vuran şeylerden biri oldu bu anlamda. Çünkü doğalcılık şöyle bir yaklaşımla geliyor. E, benim her türlü kavramım, her türlü kavramlaştırmam felsefi olarak da olabilir ya da yukarıya gördüğün değerler, kavramlar, şunlar bunlar, sistemler aslında bütün bunlara doğa içinde yaklaşabilirim ve her şeyin doğal bir açıklaması vardır. Yani oradaki iyilik duygusu, merhamet gibi görünen şeyler. Bir dakika, ben bunları ya psikolojinin davranışçı tarafıyla ya da benim işte mesela toplum içinde edindiğiniz değerler, onların baskısı ya da Aynen evrimsel bir açıdan bakarsak türümü devam ettirmenin bende yarattığı, farkında olmadığım baskılar, bütün bunlardan kaynaklanan nedenler yapabilirim. Kısacası doğalcılık şunu söylüyor, e, ontolojik anlamda var olan her şey doğanın içindedir. Doğanın dışında hiçbir şey yoktur. Yani bir tutukta melek, tanrı, yani bir, bir türünde en azından doğalcılık mı diyebilirsiniz. Doğanın bunlar dışındadır dediğinizde doğalcılık ontolojik olarak şunu der. hayır her şey varsa doğanın içindedir. Epistemolojik olarak da doğalçası şu anlama geliyor. Herhangi bir bilme kipi varsa, bilme olanaklıysa, bu ancak doğal yollardan ve mümkünse doğal bilimlerin öncülüğünde gerçekleşir. Ben diyelim herhangi bir kavram var ve onu bilmeye yaklaşacağım. Burada yaklaşımım doğal olmak zorunda. Bilimsel olmak zorunda. Bu anlamda. O yüzden de hani Kant'ın bu dediği eleştirilir mi? İşte böyle çok güzel eleştirir Hatta acımasızca günümüzde olan durumda biraz son açıklamanızda doğadan gelen bilimsel algılama, açıklama bilmeye, yönelme kısmına yürekten katılıyorum. Hı -hı. Ama doğalın, naturistler tarafındaki asli eksensel önermesinde çok ciddi bir sosyal bağlı olan insanın karşı çıktığı nokta olmalı bence. Orada ben ciddi bir şekilde kant'a geri dönmek isteyeceğim. Hı -hı. Doğadaki asli omurga ...güçlü olanın alttakini hacımak etmesidir. Sosyal darvinizm başlar. Yani... ...kantta çok ilerlerseniz... ...tanrıdan başka yere çıkamazsınız. Doğalcılıkta da çok ilerlediğiniz zaman... ...sosyal darvinist anlayıştan kurtulamazsınız. Kant... ...sizin çok güzel açıkladığınız... ...esprin üzerinde... ...yanlışsam düzeltin... ...amatör birisiyim çünkü... ...üç noktada önerme yapar. Bugünün dünyasında... ...her yere uygulanabilir... ...dünün dünyasına saygı gösteren... ...geleceğin dünyasındaki... ...çocukları da kapsayan bir... ...evrensel ahlak önerir. Bu yalnızca müyelili... ...Hristiyan ahlakının anlatsız... ...diyip... <gülüyor> yani ...kantonda çok acımasızca eleştiriliyor çünkü. Bu üçlü... ...yalnızca Katolizizm'e çıkan bir anlatı... ...olmadığını, Nietzsche'nin... ...çok insafsız davrandığının... ...muhteşem cümleleri bence. Burada... Kant'ı tamamlayıcı doğa bilimini kullanalım. Fena halde bilimin bu işlerde bize toplumsal bir ahlak bakışıyla hizmet etmesi gerektiği bilimle toplumsal ahlakın fena bir iç içe geçirilmesi, Mülkenstein'in önerdiği gibi, Balerstein özür dilerim fen bilimleriyle sosyal bilimlerin süratle tekrar birleştirilmesi algısında kesin hem hemfikir. Ama gerçek çıplak doğalcılık sosyal derbimiz mi çıkaracak? Evet, çok büyük bir tartışma. Dediğiniz öncelikle çok doğru. Mesela genellikle e, insanlar düşünürken Tanrı'dan alaka varırlar. Genelde. Yani Kant'ın çok şaşırtan yönlerinden bir tanesi, evet, ahlaktan bir şey olarak, evet. temel bir postura ya da temel direk olarak düşünce olarak e, Tanrı'ya varması. Ama hareket noktası önce ahlakın evrenselliği. O yüzden de hani bu basit bir Hristiyan ahlakı değil ya da Müslüman ahlakı ya da başka bir ahlak değil. Kant'ın bahsettiği evrensel çalışsa her aklın bulacağı ahlak. Burada tabii dediğiniz büyük tartışma var. Ee, bu naturalizm, doğalcılık içinde ahlakı yer bulmak mümkün mü? Ya da her şeyin tüketecek bir şekilde açıklanması mümkün mü? Yani Kant'ın ahlakına geri dönenler, benim gördüğüm kadarıyla biraz bu kaygılardan dolayı dönüyorlar. Çünkü 20. yüzyıl natüralizminde çok büyük bir problem şu olarak ortaya çıktı. Eğer her şey naturalize edilecekse normun durumu ne olacak? Mesela norm naturalize edilerek anlaşılabilir. Ee, bir örnek verin. 20. yüzyılın çok büyük bir naturalist düşünürü Amerikalı Quine denen e, bir adam. Ve o şöyle düşünmüştü. Hani epistemoloji mesela normlardaki gelir. Doğru bilmek, daha iyi bilmek vesaire. Quine'ın böyle insana dehşet veren, çok şaşırtan bir lafı vardır. Diyor ki, epistemolojiye artık ihtiyaç yok. felsefecilerin yaptığı anlamda, yani kanıt nedir, doğruluk nedir? Bunları bırakalım. Ve onun acımasız sözleriyle de, epistemoloji deneysel şeyin psikolojinin içinde bir ünitedir. Üniteye dönmek zorundadır. Mesela naturalizmin çok radikal bir şey örneği. Hem norm vardır da teknik normlardır. Psikolojinin normal. Epistemoloji budur işte. Şimdi buna karşı çıkanların genelde söylediği şey bir, epistemoloji gibi alanlarda iyi bilme, iyi işte bilginin kıstasları dediğimiz zaman bunu tam naturalist yapamayabiliriz. Daha da dikkat çekici bir şekilde etik, estetik, politik alanlara kaydığımızda bunun doğal bilimlerle ilişkisi yani özellikle fiziksel falan tam olarak nasıl kurgulanacak? Orada yani da, normu nasıl halledeceğiz? Ve bitmeyen, dediğiniz gibi çok büyük bir tartışma bazı insanlar kan tahta Aristoteles'e dönmelerinin nedeni öyle bir şey bulma çabasına. Yoksa birbirimizi yok etmekten başka bir şey orada? Evet, bir, bir sonuç bu. Söyleme. Buyurun. Gündelik yaşamda A A bir pardon parada Af affedersin. Af Af Başkası bir anı söylerseniz yok. S şey, buyurun sonra şöyle söyleyebiliriz. <gülüyor> Güncel pratikte biraz gelmek istiyorum. Sizde de görüyorum. Ben yani tıp insanlarında da yani bilgi birikimimiz arttıkça e, kendinden emin olamama durumu da artıyor. Yani düşünüyoruz. Yani netleşmiyoruz. O da olabilir, bu da olabilir. Elektrokardiyografi çekiyoruz. İşte ön taraftan derivasyondan bakarsanız bir alanı görüyorsunuz. Koltuk altından bakarsanız kalbinin arka tarafını görüyorsunuz gibi. Size deşili işte bir soru sorduğu zaman düşünüyorsunuz ne değiliz yani net olmaya çalışıyoruz ama emin değiliz kendimize. Yani böyle insanların bilgi kimarttıkça kendine emin olamama durumu artıyor. Ancak günümüze bakıyoruz. Ya, yaklaşık 2500 yıl önce Platon devlet kuramında filozof kurallardan bahsetmiştir. Yani yöneticilerin gerçekten aklı başında net, bilgili insanlar olması gerektiğinden 2500 yıl öncesinden bugüne geldiğimizde sonrasında tabi Roma'da işte filanlardan veya ortaçağ kararını yaşamış bir toplumdan ...günümüzde bilimin aydınlığını hisseden... ...bizim gibi toplumlarda... ...acaba diyorum politikacıların... ...ve cahil politikacıların... ...lider olma basitlerinin... ...acaba kendilerinden emin olma veya insanların... ...inanma dürtülerini... ...keşfetmesinden kaynaklarını olabilir miyiz? Yani biz acaba... Hani okudukça, düşündükçe, bildikçe emin olamıyoruz. Yani olabilir. Bana soruyorlar. Ben kaç çeyreim? Aslar soruyor Öyle bilir miyim? Evet, öyle bilirsin diyorum. Yani. <gülüyor> ama şimdi ben kontrol edici olsam, hayır kesin de ölmesin. Yani <gülüyor> evet. çok iyi olacaksın diyebilirim. Evet. Yani gerçeklik konusuyla e, inanç konusu arasında büyük bir uçuruk görüyorum zaman zaman. Yani kendi hastalarımda da görüyorum. yani. İnanmak istiyor bana. Yani <gülüyor> ameliyat olma gerekiyor diyorum ama... Benden bir güvence bekliyor, bir inanç, işte yaşayacaksın. Yani bu aslında <gülüyor> evet, onu söyleyebilirim, ona hani e, inanmaya çalışarak bir çeşit hani ahlak versiyonundan açılıyorlar. Yani i̇şte, yalan da söyleyebilirim, yani evet iyileşeceksin, iyileşebilir de. Ama %5 beş <gülüyor> ölebilir de. Yani burada adam anlıyor. <diyor>, e, günümüzdeki gönce <gülüyor> bizim yandan insanlar, yani ben arkadaşlarımda şu an e, aynı olduğum şunun, bizim temsil eden bir siyasi bir oluşum yok yani e, ahlak persesinden siyasal persesin işte duacı geldik acaba birlikçe e, hassasiyetimiz mi artıyor veya empati kurdukça zayıf mı düşüyoruz evet. yoksa cahil işte kendi emin işte doğrusu yanlışını net olarak kavramları bölmüş çizmiş insanlar mı acaba günümüzde daha güçlü veya emin görünüyor sizin düşünürüz yani. edinler. Ben, ben de aynısına Siz bir şey söylemek cevabını, istiyorum. Cevabını, Eğer felsefe bilselerdi şu anki yöneticiler nasıl davranırlar? <gülüyor> ben giriş etmek istiyorum. Sokmanızı egzersiz var. yapalım. Bizde hadise de böyle ama sırf önde yüzde seksen sekiz insan asla ve kata böyle değil. Öleceksin yüzde kaç ölmek gerektiğini bilmek istiyorum. Bence hadise burada. Biz bunun yetkin evrensel bir boyutu değiliz. Biz başka bir tartışma kodasıyız. Ama İsveç, Stockholm, bence bugünkü insanlığın geldiği, hanımefendinin dediği bilme hadisesinde yetkinleşme, birey olabilme, evreni anlayabilme düzeyinde bizden çok ötede. Cevap bence orada saklı. Bugün Türkiye'de değil yani. Öyle düşünüyorum. Onun üzerinden konuşursanız sevinirim. Tabii tabii. Buyurun. Buyur, buyur. ee, ben şey şey ya farklı bir boyutu anlamak istiyorum. Beyefendinin sözlerine de belki bir şey olabilir Psikolojik olarak da bakarsak eğer belki günümüzde politikacıların karakter özellikleri de biz bilim insanı diye tabir edersek kendimizi yani bilimsel bilgi yayınlamak ve geçmişten bugüne kadar bilimle haşır neşir olan insanlar farklı bir yönelim içerisindeler ama karakter yapısı olarak politikacılar, bence politikayı seçen insanlar daha çok güç peşinde iktidar peşinde yani karakter yapısı belki mersiklik özellikleri güçlü olma özellikleri daha yoğun insanlar politikayı seçiyorlar. Yani bilim insanları kendi içerisinde bilimle, işte <gülüyor> doğruyla uğraşırken onlar güç, iktidar e, ve başka şeylerin peşinde koştuğu için bizler bu sefer yönetilen, onlar da yöneten kişiler oluyorlar. Bence burada da psikoloji devreye giriyor. Evet, o konuda bir şey söyleyeceğim. Çok iyi buluyorum. Tamam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu felsefe tarihine baktığım zaman genelde felsefeyle bilim zaman zaman karşı karşıya gibi görünselerde kırılma noktalarında hep bir çakışma olmuş. Örneğin Descartes bilimi de evet. çok iyi bildiğini biliyoruz. Örneğin Kant'ta gene çok iyi bir bilim adamı olduğunu biliyoruz. Bunlar kırılmalar yaratmışlar. Şimdi günümüze baktığımız zaman gene müthiş bir bilgi çokluğu var dağılmış bir bilgi var hem felsefe alanında hem bilim alanında bu böyle sözüne ettiğiniz naturalist felsefe, naturalist felsefe sanki tekrar bu birleşme ihtiyacının bu dönemi karşılığı gibi geliyor bana bir bu konuda ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyorum ikincisi tabii bu iki büyük alanın yarattığı ve yine de yetersiz kalan bir alan var. Bizim işte gündelik hayatlarımızda hep ihtiyaç duyduğumuz kendimize dair insanlık hallerimizde olana daha cevaplayamadığımız bir alan var ki bunu da sanat karşılıyor. Evet. Bunu bu çerçevede siz ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Çünkü şimdi aklıma geçen gün bu güzel ortamda zaman sinema toplantıları da yapıyor, yapılıyor. Bu Tarkovski'nin, Ivan'ın çocukluğu filminde söyledi. Orada bir sahneden söz açıldı. Böyle Alman karargahına giriyor İvan ve orada Alman komutanlarının bıraktığı büyük bir albüm görüyor. Albümde Dürer'in ve muhteşem bütün Alman ressamların resmi var. Ve çocuk soruyor yanındaki Rus komutana man ne diyor o da diyor ki işte bizim düşmanlarımızın yaptığı sanat eserleri biliyorsunuz mutlaka seyredenler ama ben unutmuşum film seyredenler. Yani çok etkilendim. Bunu yapan bunları nasıl yapar diye soruyor çocuk. Yani bence müthiş bir soru. Yani insan ne kadar büyük çelişkiler geçiriyor. Yani sizce bunu sanat dışında felsefe ya da bilim nasıl açıklar? Ben de dersimde genellikle yani Özellikle Tarkovski'yi de ama şeyi, yani sanat temalarını sinemayatta oldukça kullanıyorum. Ee, şeyden başlayayım şu e, aşama aşama. Üç tane sorun ortaya çıktı. Onlardan bahsedip tabii. Bu da tartık olarak bir tab şey yani sizin açmanın istekleri yok. Acaba biz bireyler üzerinden insanlığın gelişmesi yoluyla şu anda yaptığımız gibi ilerliyor iken belli nitelikleri taşımak istemeyen, taşımadığını düşünen, o yolda ilerleki, ilerlemek istemeyen toplum kesimleri yine bireyler üzerinden tersini yapmaya çalışıyor doğa kanunları gereği. Hmm. Ve o nedenle bu örnekler ortaya çıkıyor diye de düşünebilir. Hmm, o ilginç, Bunu düşünmek lazım. Ee, şöyle, ilk baştaki bir konudan başlayalım isterseniz. Yani e, benim de konuşmam sırasında hani, telebütte olup da çok kesin olmadan konuşma hallerinde olmamız ama bazı insanların çok rahat kesinlikle konuşması meselesi. Oradan başlayalım. Ben genellikle giriş dersleri, felsefeye giriş derslerinde Bertrand Russell okutuyorum. Çünkü onun bir şeyi var. Bir felsefeye girişte çok güzel uygun düşen bir parçası var. Felsefenin işlevine dair ya da ne yaptığına dair. nasıl şöyle bir saptama yapıyor. Diyor ki e, eskiden Bilim ve felsefe birlikte yürüyordu. Fakat sonra bilim alanları teker teker ayrılmaya başladı. Ve şu anda felsefenin yaptığı kesin sorularla, kesin yanıtlarla uğraşmak değil. Bu da insanda bir belirsizlik duygusu uyandırıyor. Çünkü felsefeci bir şeyle uğraştığı zaman ya en azından bir fizikçinin ki rahat, net yanıtlarla, çözümlerle gelemiyor. Sonra şunu soruyor. Peki bu felsefenin değersiz olduğunu gösteriyor sizin de saptadığınız gibi çok güzel bir şekilde ben de mesela bir şey, soru geldiğinde böyle bir duruyorum, düşünüyorum, emin değilim diyorum. Mesela bu bir zaaf mıdır, bu kötü bir şey mi? Böyle konuşmayan bir insan daha mı bilgisi açıdan iyi durumdadır? Russell'ın buna verdiği yanıt, bunun o kesinlikten uzaklaşmanın, şüphe ile düşünmenin, soru işaretlerinin, çok emin değilim deyip bir durmanın önemli bir erdem olduğunu düşünüyor çünkü diyor ki bazı alanlarda hani çok net yanıtlarla gelebilirsiniz. Hani fizikte böyle aşağı kaymakta olan bir parçacığın irnesini hesaplarken bu burada nettir. Yani hele yani Newton fiziği de öyle çok yüksek hızlarda olmuyorsa işler size kesin sonucu o verir. Felsefe böyle değil ki. yanıtlarda sürekli bir belirsizlik var. E o zaman niye felsefe yapalım? Yani o zaman felsefeci tavrından ziyade budur bu budur. Yani tav tavır daha iyi değil mi? Russell diyor ki ıı, kesinliklerle iş görmemeye alışmış olan zihin önemli bir erdem edinir Bu da dogmalardan uzaklaşmaktır. Yani şüphe etme yeteneği. Tabii yani kesin sonuç almak çok önemli ama bir yandan da o kesin sonuç aldığını düşünenin haline bir bakmakta yarar olur demek istiyor. Ee, ve onu da şöyle bir metaforla açıklıyor. Diyor ki ee, çok kesin şeyler bildiğini söyleyen, güven içinde konuşan insanın da bir egosu ya da dünyası, kişisi, kişilik dünyası gelişmiştir. Böyle konuşmayanın da gelişmiştir. Ama ikisi arasında bir fark vardır. Ee, kesin konuşan ve sürekli kendine bakan, dışarıya farklı olana, olası farklı yanıtlara bakmayan bir kişi, kendini kendi içinden besleyerek büyür. Dışarıdan değil. Ama şüpheli düşünmeye, şüpheci düşünmeye yatkın olan bir insan kendini dışarıdan ve farklı olandan büyütür. Şunu demek istiyor. Yani şüphe ve yatkın olan kişi durur ve şöyle bir perspektif de var. Aslında burada şöyle bir düşünce de vardı dediği için öyle yanıt vermeye eğilimli hale gelir. Ama onun sonucu onun evreni genişlemeye başlar. Ve bu yalnızca kendi egosunu, kendi perspektifini beslediği için... Büyüyenden daha farklı bir büyümedir ve daha sağlıklı bir büyüme diyor Russell. Yani şöyle düşünün, bir A ideolojik sistemine bağlı bir insan var ve bu insanın kocaman gelişmiş bir egosu ya da dünyası olsun. Farklı olan hiçbir şeye bakmamış. Tamamen netlikle konuşuyor ve şöyle gelişmiş bir self ya da dünyadan ibaret. Rasıl diyor ki, diğerinin büyüyen dünyası sürekli diğeri aracılığıyla büyümüştür. Ve o yüzden de evrensel olana daha yakındır. Farklı olana da bir bakayım. Bu tavırın sonucunda bu kişi belki kesin sonuçlara ulaşmaz, sürekli şüphelerle iş görüyor olabilir. Fakat bu insan, nihayetinde onun kullandığı terim o, daha özgür bir insandır. Diğerinin kendi içinden kendini besleyerek, farklı olana bakmadan ideolojisini büyütmesi onu özgür kılmaz. Onu yalnızca kendinden emin bir varlık halini çevir. Bu çok güzel bir ayrım ve o felsefe de kesin işlerle uğraşmıyor. Kesin sonuçlar elde etmiyor diyenlere ben giriş derslerinde bu örnekle başlarım. Yani bu alanın böyle böyle bir yönü olabilir ama bu bir erdem olarak anlaşılır. Şey. Felsefenin yararı da burada başlıyor. Burada başlıyor ve tek, tek yararı bu olmayabilir. Ama en azından birkaç yararı varsa bence bir tanesi evet. budur. Ee, diğer sorular, natüralizmin e, yavaş yavaş genişleyerek bir alan oluşturması ve belki bir sürü şeyi açıklar, bir yaşam açıklayıcı şeye dönüşmesi, perspektife. Bu mümkün. Fakat buna da çok büyük tartışmalar var. Ben her şeyi açıklar anlamında demedim. Tekrar felsefeyle dilimin iç içe geçip belki şu noktada bir kılma yaratacak yeni bir e, kavrayış etkilenik alan böyle sen sanki bunu gerçekleştirecek gibi geliyor bana oluştuna. Tekrar felsefecilerle bilim adamlarının çok yoğun bir şekilde birlikte ya da bilim doğru. adamı olup felsefeye yoğun eğilmesi gerekiyor felsefeci tamamen ki çok örnekleri varsa ne turizmi almıyor mu o zaman evet. karşılaştan evet. yararlanmak yani felsefecini... bu çalışmanın aynen dekart dekart dekart örneğinde ya da kanat örneğinde e örneğin olduğu gibi, günümüzde ama daha şimdi bunu başarmış kişi örneği evet. veremiyoruz ama bu çok ama önemli anne olarak... en azından yani şey yaklaşımlar bunun önemini vurgulamak lazım yani. eski felsefeciler bilimle çok şeydi yani şöyle tabi dekart gibiler farklı ama Geleneksel böyle şey, meslekten felsefe yapanlara bakarsanız, şunu görmek çok e, mümkündü ben öğrenciyken, e, eski zamanları derdi derler. Hani fizikten, matematikten, psikolojiden hiç haberi yok, oturum sadece felsefe yapıyor. Böyle bir felsefeci eskiden çok daha mümkünken, günümüz dünyasında bu naturalizmin etkisiyle şu ortaya çıkmaya başladı. Yani sen felsefeciysen bir parça fizik, Hani birazcık şeyden, psikolojiden anla, politikayla ilgilen ve bu Bence bu genel anlamda bir natüralizm ve bu çok olumlu bir gelişme. Birazcık da ben mühendislik köklerinden geldiğim için onun belli düşünce modlarında yararını da gördüm. Yani fizik bilen bir insanı, matematik bilen bir insanın o anlamda felsefeye yaklaşımı tabii ki çok daha belli anlamlarda bilgilenmiş durumda olabiliyor. Böyle bir yararı var. Benim buna dair yansıtıp tek çekincem şu, natüralizm ya da bilimle alışveriş böyle devam ederken Felsefenin her sorusunu bu anlamda bu alışveriş, bilimsel yaklaşım, bilime yönelme, çözer ya da yanıtlar dersek benim ona dair şüphelerim var. Özellikle mesela varoluşçu felsefe ile uğraşan insanlar e, bu tür bir alışverişin dışında bizim hassas problemlerimizin olacağı ve bunun belki fizik, matematik, doğal bilimler bilmekle hatta sosyal bilimler bilmekle bile çözülemeyecek ...hassas bazı soruların kalabileceğini hissederler. Bu işte Nietzsche ile başlayan... ...Campor Sartre devam eden... O ...yani varoluşçun ...kaygıların... E, ...felsefi o taraftaki... ...problemlerine baktığımız zaman... ...acaba yani naturalizm felsefeyi... ...tamamen o anlamda... ...el ele yürüyerek... E, ...tek bir düşünce modu... ...oluşturabilir mi? Zaman zaman düşündüğümde... ...emin değilim diyorum. Yani... Orada da üçüncü sorduğumuz şeye geliyor. Belki estetik sanatsal düşünce e eylemlerinde ya da o kiplerde çok özellikli bir şey var. Biz yani felsefe yaptığımız zaman bazen onun bilim tarafına çok yaklaşıyoruz. Ama sanat kısmına o kadar eğilmeyince biraz eksik bir perspektif çıkabiliyor ya mesela Platon bunlardan çok haberdar bir insandı. Her ne kadar ideal Şehrine şair almayı çok istemiyordu ama e, sanatsal yaratının öneminin az çok farkındaydı. Orada yani işte iyi doğru güzel üçlemesi e, eski Yunan'dan bu yana bunların üçünün de önemli ayaklar olduğunu düşünmüştü ve bunlar birbirlerini e, bilgilendiren, e, etkileşimi olan bir şeyler. Yani bana şey gibi geliyor e, felsefeci sanatsal düşünce modlarına girdiğinde çok özel bir açıklama olan ana kavuşabilir. Ve bunun da felsefeden çok dışlanmaması lazım. Yani çok radikal bir naturalizm bunu dışlamaya yönelebilir. Tehlike bence orada. O yüzden de burada tehlike aslında monolitiklikte yaratıyor. Yani felsefenin bir tipi vardır, o da şöyle olmalıdır. Yok, yani felsefe oldukça renkli bir şey. Bunun daha bilimsel görünümlü bir tarafı olabilir, bunun daha sanatsal görünümlü tarafı da olabilir. Belki biraz ben o çolculuğa da daha yakın bir insan, O yüzden cazip de diyor. Evet. Ee, hakikat ve gerçeklik üzerinde konuşmamızı yaptığımız zaman yanlış anlamadıysam. Şöyle yerlere doğru bir şey yapıyoruz. Ee, i̇nsanın içinde yer aldığı bu değişen ve sonlu varlıklar vesaire hareketleri çok değişen ailemi diğerlerinin dışında sabit şey, evet. arayışı şeklinde tanımladınız. Benim soru insan bunu niye arar? Bu basit bir bilgiler. Evet. Haklı mı? Bu? Yoksa e, kendi değişkenliğini işte sabit kere bağlayıp o değişkenlikten tutup açaması mıdır ya da başka bir şey midir? Yani, yani çok derin bir konu. Çok kısaca şöyle edeyim. Ee, bütün bunların kökeninde yatan önemli bir husus şu olabilir. Biz sonlu varlıklarız ve bunun farkındayız. Yani hayvanlar da belki bir tür farkındadır. Filler önüne dönüyor, fil mezarlığına giderler. Belki ama biz bunun üzerine düşünüp kaygılanabiliyoruz. Şimdi başka şeyler de olabilir ama en azından bir yönüyle sonlu bir varlık olduğumuzu bilmek bence bizi felsefe, din, sanatı iç, hatta bilime. Yani... Belki bir ölümsüzlük arayışı, belki bir yanıt araman bir şey. E, hatta bence bir insanın çocuk sahibi olmak isteği, e, bir tür ölümsüzlük yani ben öldüğümde ben tam anlamıyla bitmeyeyim, bir şekilde devam edeyim bu dünyada da olsa ya da yaptığım eserlerle dünyada hatırlamayayım. Bütün bunlar aslında o tür bir şeyin itkine sonucuymuş gibi geliyor. E, o yüzden de bu çırpınışların nedeni nedir? Bence sonlu bir insan varlık için ölümle birlikte yok olacağı düşüncesi çok ağır bir düşünce. Ee, yani bu sadece felsefe falan açısından değil. Dinlere bakalım. Yani neden insan dine gerek istemiyor? Neden e, din gibi bir şey hayatımızda çok temel bir yer ediniyor? Çünkü din çok önemli bir yanıt sunuyor. Doğruluğu yanlış. Ayrı bir tartışma konusu. Ama diyor ki sen bu dünyadaki varlığın bittiği zaman bitmiyor. Bu çok sağlam bir güvence. Ve tersine bu güvenceyi kaldırırsanız yani daha böyle ateist perspektiften bakan düşünürler ya da daha materyalist Marx, Nietzsche, hattını düşünelim o tür şeyler. Ee, bence oradan bakabilmek ben sonlu bir varlığım diyebilmek için çok ciddi bir sinir sistemi gerekiyor. Buna dayanmak kolay değil. Ama ömür türlüsünde her şey çok daha rahat. Yani iyi bir dindar olmak çok kolaydır demek istemiyorum. Mesela ...çok e, İslami mislisizme ilgilenen bir insanın çok derin, çok zor bir hayatı olabilir. Önemli derinliklere girmiş olabilir. Ama genel uygulama haliyle bir insan dindar olduğu zaman onu örnek olarak söylüyorum. Başkalanmak için de demek. Ki, felsefe içinde. Ama oradan alınan tatmin, oradaki yer yenme duygusu ...bizim günlük yaşamı idame ettirmemize olanak sağlayan bir güç... Bir çeşit, oradan bir enerji alıyoruz. Bir, bir rahatlama. Öbür türlüsünü dediğim gibi düşündüğümüzde ne kadar ağır olduğu e, tahmin edilebilir. Hayır, bu son bir şey. Ötesi yok. Bu belki çok entelektüel, bunun üzerine bir bilinçle gitmiş insanın kaldıracağı bir şey olabilir ama e, bence hangi kültürde olursa hangi çağda olsun insanlar için bu ağır. O yüzden de sorunun yanıtı bu arayıştan kaynaklanıyor ve güvence. Güvence çok önemli bu anlamda. Rahatlık, bir tür huzur. Belki de ölümsüzlüğü buluncaya kadar insan oldu. Evet yani bulur mu bilmiyorum. Yani bulunca o zaman bir şey olabilir. Kurslar mi? öyle diyor yani. En az Ama, 250 yıldır garanti edeceğiz diyor. Evet. E, sonsuzluk o da sıkıcı olur muydu? O da nasıl olur Abi, mi bilmiyorum. Güzel bir, güzel bir soru olsana. En, en azından evet. yani geçen yıl ölüm felsefesi dersi verdim. İşlediğimiz konulardan bir tanesi buydu. Ölümsüzlük ister miyiz? Bu tür tartışmaya başladık. Tabii herkes tabii isterim falan diye. Sonra zeminlerine inince bu 10 milyar yıl değil de hani sonsuz bir daha düşün isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> her sabah, her akşam. Onun üzerine ha demeye başladık. O yüzden yani öyle ki sonsuzluk nasıl olurdu bilmiyorum ama tabii burada bu dünyada sonsuz bir yaşam var dinlerin vadettiği, sonsuzlukta tam aynı değil, daha bedensellikten arınmış yönleri olan bir şey. sistemi çok da arttı. Yani şey demek istiyorum. Biz bunu kaldırabilen, böyle sonluğu kaldıramayan varlıklar olduğumuz için yalnızca dinle, felsefe, belki bilim, belki salat gibi, yani yücelmeye yönelik, sublimasyonuna yönelik şeyler yapmak durumundayız. Yoksa yaşam çok kolay değil. İnsan sürekli böyle felsefe derin. Ve radikal felsefe yaparak yaşamak çok kolay değilmiş. Düşünürsek. Evet. Buyurun. Evet. Konuşma hızla bir ara özgür irademiz var mıdır? Evet. Benim sana değmiştim. İslami düşüncelere ya da işte dini düşüncelerdeki kader alın yazısı kavramlarının felsefe alanında karşılığı ya da benzeri. Evet. Şimdi ben şey, din felsefese uzmanı değilim. Yani bilmediğim bir alanda çok fazla konuşmuyorum ama yani genellikle semavi dinlerin bunda bir baş etme metodu var. İslam'da meşhur cüz'i iradeyle bunun hani tanınması çalışılır. Hani her şey yani işte Allah'ın denetimindedir Ama bir yandan da ve bilgisi içindedir. Hani Latincesiyle omniscient, omnipresent, omnipotent. Ee, bir varlıktır. Her şeyi bilir, her şeyi müddet edilir. Ee, tabii böyle bir varlık benim yaşamımın sonuna kadar ne yapacağımı biliyorsa bu kadar değil, değil midir? Aa, o, orada yani evet çok tuhaf bir tablo ortaya çıkabilir potansiyel olarak. Çünkü benim aa, hani orta şeyden örnekler vermiştim. Ben bir suç işlediğimde bu benim alın yazımsa ben doğduğumda 30 yaşıma geldiğimde birini öldüreceğim. E, ama o zaman bu insan cezalandırılamaz. Herhalde bu dünyada ya da dünyada bir yandan da anlamış. Suçlu olup olmadığı tartışılabilir. Ama tabi dinler bunu demek istemezler. Çünkü tabi bir adalet cezalandırma, ödüllendirme sistemi evet. olduğu için yani cüz'i irade gibi şeyler belki ona yanıttır. E, ben bunu hani İslam e, yani o felsefe uzmanlarıyla falan da konuştuğumda biraz öyle bir şey duygu edindim. Hani e, diyelim yaratan varlığın her şeyi bilmesi benim belirlendiğim anlamına tam gelmiyor gibi bir yorum getiriyorlar onlar o da şuna yazıyor e, diyelim siz herhangi bir eylemi filme çektiğinizi düşünün yani o film bittikten sonra oradaki her şey belirlenmiştir 3 dakikalık bir film çekildi filmde de bir şey oldu o, o filmi sonra izleyen biri açısından her şey bilinebilirdir ama bir yandan da o, o olaylar yaşanırken, bu güzel bir analoji olabilir. Hani film çekilirken de kimse sizin elinizi tutmadı. Hani özgür gibi de göründünüz bir yandan. O yüzden de şöyle bir yaklaşım bunu belki açıklayabilir. Uzman olmadığım için emin değilim ama yani bir boyut filmin içinde siz çekilirken özgür gibisiniz. Ama üstün bir varlık da o filminizi sanki şöyle bir çekti izledi her şeyi biliyor. Böyle bir durumda müdahale, özgürlük kadercilik yerleri farklı boyutlarda farklı açıklanabilir, şeylerdir denebilir. Bu tatmin edici bir şey mi? Tartışmaya açık. Hani ben yine insanın özgür iradesinin olduğunu düşünmeye eğilimdeyim. Hani bir, bir otomaton olduğunu sanmıyorum. Doğduğunuz anda kaderimizin belli olduğunu da sanmıyorum ama bunu açıklamak çok zor. Yani nasıl, niye böyledir? felsefeciler uğraşıyorlar. Kolay bir sorun değil. olduğu olduğunda şeytan, bu dinle var şey yani, o şeytan ne var. Tarlı ile şeytan algısı dediğinizin ne bence de. dinledi de tamamıyla bunun ötesini geçemediğinizin bir algısı. Tarlı her şeyi muktedirdir ama bir altta Murphy kuralı gibi şeytan hariç. Siz şeytana uymayın. Tam da dediğiniz gibi her şeyin belirlenmiş olmasını zaten dinin asli çıkış noktası şeytan ile yok ediyor. Evet, İslam'ın İslam'da ona farklı bir yaklaşım vardı. Yani bir anlamda şeytanın yapısına hürlük cüz cüzivi izin verilmiş var. vardı, İnsanları test etmek için. Evet. Belki amirler. Yani çünkü İslam bilginleri şey demezler herhalde. Yani Tanrının iradesi dışında bir şeytan çıktı, onu da kontrol edemedi, açıklanmıyorlar. Bu evet, da Tanrının. O yüzden öyle bir karşı argümanlar var ama bilmiyorum. Hakim oh, yani edici bir yapı. Buyurun. Hocam ben biraz şeyi değiştireyim konuyu. Varlık yok edeyim. Konu bitmeden bununla ilgili birçok kısa bir şey gerekiyor. <gülüyor> o zaman Çünkü bize de soru, soru yine ben hayatın içine vermekleri vereceğim. E, işte hasta kaybediyoruz, hiç istemiyoruz ama kaybedebiliyoruz. Yani bizim meslekte meslek gördüğümüz durum. Biz cevaplarımız. E, özellikle dini, duygular, güçlü e, hasta yakınlarımız e, çoktan metanetle karşılıyorlar. Yani ölümü, e, işte kader ilahi bir sonuç kullanma. Bence kader kavramı insanlar için yapılmış oportatif bir kavram. Neden derseniz, olan bir olay bittikten sonra, yani olay vuku bulduktan sonra değiştiremeyeceğiniz bazı kavramlara metanetle karşılayabilme şeyi veriyor size, gücü veriyor. Yani kadermiş devam edebiliyorsunuz. Hayata devam edebilme gücünü veriyor. Aslında kader olay vuku bulana kadar ki olay değil. Olay olup bittikten sonra sizin kabullenme veya işte kendinizi işte bu fikre alıştırma duygusu, durumu. Ve bence bir iyi bir şey. Gerçekten evet. iyi bir şey. Çünkü keşkelerle düşmanlıklarla insan hayata devam etmesi çok zor. Ama bazı durumlar sonucunda sizin kontrol edeceğiniz özellikle büyük travmatik sonuçlarda e bunu ilahi bir güce atıp topu öyle diyelim. E bunun altına ezilmeme vermiş olduğu bir rahatlama duygusu bence. Doğru. Pragmatik bir yönü olabilir. Evet. Yani şey dediğim gibi öbür türlü düşünürseniz sıradan insanın hayatında böyle sığınacak bir şeyin düşüncenin olmaması durumunda yani yakının kaybedilmesi falan gibi bunlar insanın nasıl dağılacağını düşünelim biliyoruz zaten. O yüzden de böyle bir sosyal psikolojik bir sübap sağladığı düşünülebilir. Doğru mudur yanlış mıdır? Bu felsefi bir soru. Orada da şey yani iki şeyi tabii ayırmak gerekiyor. Bir bunun sosyal, psikolojik faydaları nelerdir? Olması iyi bir şey midir? Zararlı, bu Yani bu ayrı bir soru. İkincisi, gerçekten kader var mıdır? Bu da felsefe bir soru. Biliyorum. Yani yararla gerçekten onu, o onun olmamasını ayırmalı. Ama yararı herhalde tartışılmaz. Ekimler şöyle itirar etmeli efendim bence. Medikal otopsi şansımız batının binde biri. Bu düşünce ölümlerin Allah'tan geldiği kısmını kapatılmasıyla biliyor. Hmm. Bakınız çok önemli bir şey yani e, biz yaptığımız felsefelerde eğer aklı kaçırırsa çok ciddi uçurumlardan aşağı inebiliriz. Mesela arkadaşım dediği bireysel anlamda benim babam öldüğünde böyle bir inanış içinde olsaydım o travmamı atlatmamda yardımcı olabilirdi. Ama bunu genellediğimizde biz ciddi bir şekilde bunun mortalitesinde problem var diyoruz. Asla sahipleri diyor asla parçalamayın benim cenazemim kaderiydi öldü. Bir adım ileri gidemiyoruz. Ha, Bol cana e, tırnak içinde bilimsel çalışmalar ama hayatı dönüştürmeye daha bugüne kadar yoğurt dışında hiçbir katkımız yok. Yani <gülüyor> o, o, o, o, o, o, o, o <gülüyor> düşünce çok dehşet engellisiz, list taşıyan bir <gülüyor> düşünce. Evet, e, Gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor değil mi? Evet evet. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor. Kapatıyor. Böyle güzel geliyor Allah'a aldı. Gidiyor. Gidiyor. Bizim hasta bizden hesap soruyor. Ama öbür koltuğuna giriyor. İşte bu kadarmış vadisi filan diyor. Hoppa dükkan kapandı. Yani dehşet bir farklılık var orada. Şeyi söyleyeyim, yani, insan inancının öyle bir etkisi var. Yani bu, bu yaşam biraz daha hakikallanabilir bir şey. Çünkü aslı orada bekliyor, orada duruyor olduğu için dediğiniz gibi negatif bir şey olabilir. Bu olabilir Dolayısıyla şey. yaşıyoruz da Yani, yani evet. Gördüğümüz bir açı. Bütün olgulara rasyonel olarak bakmayı kendisine felsefe edilmiş olan kişiler bu... Ölüm olayından önce hastalığın başlangıcından itibaren olayı takip et bilgilendirmeyi de tam aldıkları için sonucunda evet hani arkadaşımızın verdiği örnek yüzde beş oranında ölüm ihtimali vardı. Bizde bu gerçekleşti. Kaderci olarak değil, mantıksal olarak o noktaya ulaşıp aynı şekilde yola devam ediyorlar. Çok sağlam bir işlerle yola Evet bu üç, üç noktayı da gözlemliyoruz. Yani, yani. yani bu da kabul bir başka şey.